Buhranlar çağı. Yerinde bunalım ve kriz sözcükleriyle de ifade ettiğimiz edeceğimiz buhran, ferdi olduğu kadar ictimai bir marazdır. Çok defa bütün değerleri alt üst eden, zincirleme sarsıntılara sebebiyet veren ciddi bir maraz. Buhran bazen ekonomik hadiselerdeki ahengin bozulması, iktisadi dengelerin sarsılması, bütçenin açık vermesi ve enflasyonun başına alıp gitmesi şeklinde ortaya çıkar ki, bu bir kısım ciddi tedbirlerle her zaman aşılabilir. Bazen sosyal çalkantılar ve içtimai hercüme şeklinde zuhur eder ki, bu tür infilak ve patlamalar da illetin bilinmesi ve yerinde basiretli müdahaleler sayesinde bastırılabilir. Milli ve manevi değerlerin aşınması, ruh ve mana köklerinin tahrip edilmesi, dini değerler adına iç içe yozlaşmaların yaşanması da diyeceğimiz ahlaki bunalıma gelince, onun aşılması ve savılması çok kolay olmasa gerek. Şu anda bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyanın yürekler acısı hali pür melali, böyle bir buhranın çeşitli derinlikleriyle en canlı misali. Bu bahtsız coğrafyada bir kısım devlet ve devletçikler maalesef, birkaç asırdan beri hep bunalımlar fasit dairesi, kısır döngüsü içinde dönüp durmakta. Bir buhran girdabından sıyrılırken daha ifritten başka bir anafora kapılmakta ve adeta ömrünü ehvenü şerr-ein tüketmekte. İhtimal bu dünya aklı selim, kalbi selim, hissi selim birleşik noktasında rahmeti sonsuzun himayesine sığınacağı ve ona yürekten teslim olacağı ana kadar da bu buhranlardan kurtulamayacaktır. Kurtulamayacaktır, zira o her şeye rağmen hala koskoyu bir maddecilik peşinde, aşırı bir bencillikle malul, hep yaşama tutkusuyla oturup kalkmakta, her şeyi kuvvete görme kabalığına kilitli, hakka karşı fevkalade saygısız, başkalarını ezme ve onları halayık gibi kullanma faikiyeti mülahazası ile gözlerini açıp kafamaktadır. Evet, bu koca dünyanın serkarları hak duygusunu geliştirip yaygınlaştıracaklarına hakkı kuvvete bağladı. Onun yedeğine verdi ve zayıflara her türlü zulmü reva gördü. İlmi ve teknolojik üstünlüğü geri kalmış yığınları ezmede ve sömürmede kullandı. Hukuku acizleri sindirme vasıtası haline getirdi evrensel insani değerleri hep keyfince yorumladı. Ve işte bütün bunlar, her zaman sağa sola çekilebilecek yığınlar için, birer buhran vesilesi oldu. Denebilir ki şimdilerde bu coğrafyanın insanı, cahiliye döneminde olduğundan da beter buhranlar içinde kıvranmakta. Adeta fevkalade kurtarıcı bir el beklemekte. Çeşit çeşit yalanlara aldanmakta, Yalancı mumlar arkasında koşmakta. Ve böylece çare olarak başvurduğu her yol ve yöntemle, bunalımlarını daha da derinleştirmektedir. Bugün dört bir yanda yükselen Ahu ı Efkan, gidip ta ayyuka dayanmakta. Zalimler sürekli kin, nefret soluklamakta. Mazlum inirtilerini, Hala mevcudiyeti söz konusuysa maşeri vicdana duyurmaya çalışmakta. Hukuk hem de hak diyenlerin ayakları altında ezilmekte ve kaba kuvvet lanetle anılan cepparlara rahmet okutturacak kadar tuğyan içinde. La ahlakilik Sodom ve Godom'da olanların bilmem kaç kademe önünde akifçe bir ifadeyle arz edecek olursa haya sıyrılmış inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde vefa yok ahde hürmet hiç emanet lafsı bi medlul yalan raiç hıyanet mültezem her yerde hak meçhul beyinler ürperir ya rab ne korkunç inkılap olmuş ne din kalmış ne iman din harap İman türab olmuş. Bu hal böyle devam ederse, kim bilir daha nice haklar çiğnenecek, nice vicdanlar susturulacak, ne zulümler alkışlanacak, ne ifritten tiranlara yahşiler çekilecek ve nice ahlaksızlıklar işlenecek. Her şeye rağmen, bizim insan mahiyetinde mündemiş bulunan İyilik nüvelerinin bir gün mutlaka inkişaf edeceğine, ne olursa olsun insan oğlunun dönüp bir kere daha kendini keşfedeceğine, aklını gönlüyle buluşturacağına, evrensel insani değerlere yöneleceğine ve bütün olumsuzluklara yeter diyeceğine inancımız tamdır. Hakkı ihtiraslarına kurban edenlerin, kuvveti her şey sayanların, hadiseleri kendi vicdanlarının darlığıyla yanlış okuyanların bir gün mutlaka ettiklerine pişman olup ağlayacaklarını daha şimdiden görür gibi oluyoruz. Bir dönemde bu bahtsız dünyaya edenler etti. İnsanlara Allah'ı ahireti unutturdu ve onları adeta sorumsuz birer azman haline getirdiler. Oysa dünya dünyada haktı, ahirette. Hayatta haktı, ölümde. Haşirde haktı, hesapta. Sualde haktı, mizan da. Cennette haktı, cehennemde. Bugün de haktı, yarında. Bütün bu duyguları söküp attılar sinelerden. Şimdilerde hiçbir değer tanımayan, dinden habersiz, imandan nasipsiz, alabildiğine ser azat, olabildiğine çakır keyif, kanun bilmez, nizam tanımaz, cehennem zakkumu gibi bir kısım asi ruhlar karşısında, Çoğumuz çaresizlikle kıvrım kıvrımız. Doğrusu her zaman kan düşünen, Kan düşüren, kan döken, kan içen, Millet malını hortumlayan, Kapkaççılığı meslek haline getiren, Uyuşturucuyla genç nesilleri zehirleyen, Silah ticaretiyle canileri destekleyen, ...bu hilkat garibeleri karşısında ürpermemek mümkün değil. Şu anda olsun keşke bu onulmaz gibi görünen problemlerin çaresi sezilebilseydi. Heyhat! Hala derin bir körlük içinde çokları... ...görmüyorlar boşluk içinde kıvranan yığınların yürekler acısı halini... İç içe boşluk yaşanıyor koskocaman bir coğrafyada İnanç ve irfan boşluğu Her şeye heva ve hevesle başlayıp Hezeyanla bitirme boşluğu Ruh ve mana köklerine yabancılaşma boşluğu Sistemle düşünememe boşluğu Allah'tan kopuk yaşama boşluğu karanlık bir Akıbet boşluğu, her şeyi beden ve cismaniyete bağlama boşluğu, milli ve dini değerlere yabancılaşma boşluğu ve kahreden daha bir sürü boşluk. Bunca boşlukla insanca yaşanır mı, yaşanmaz mı o ayrı daba? Bu hezeyanları sezemeyecek kadar körü yaşayanların hatta hesabı yok. kendilerini alıp götüren girdaplar içinde meşum akıbetlerinden habersiz gibi yığınlar kargaşaya açık duruyor kaba kuvvet temsilcileri her problemi kan dökerek kan içerek çözebilecekleri hülyalarıyla oturup kalkıyorlar kalbini mefisto'ya kaptırmış serseri ruhlar bohemce yaşama fuhuş uyuşturucu ve serazat hayat peşinde. Bunlardan hiçbiri kendilerine benzemiyor. Giyim kuşamları ruhlarının deseni gibi. Yemeleri, içmeleri, eğlenmeleri dedilerinkine denk. Bu halleriyle sözde içlerindeki boşluklardan kaçıyorlar ama farkına varmadan daha derin gayyalara yuvarlanıyorlar. Maddi imkanlar ve refah, ruhlarda nimet hissi, ihsana saygı düşüncesi uyaracağına, yığınları daha da çılgınlaştırıyor ve hayatı yaşanmaz hale getiriyor. Cehennem yaşıyor gibi bir hal içinde kitleler, bunalımlar bunalımları takip ediyor ve hayat adeta bir buhranlar yumağı. Muvazene diyenlerin çoğunda dahi endaze bozuk, yanlış düşünüyor, yanlış değerlendiriyor ve yanlış mualecelerde bulunuyorlar. Her şeye rağmen bize düşen hakkı hak bilmek, vicdanlardaki onca darlığı aşarak gönüllerimizin enginliğiyle herkese açılmak, sürekli hakla beraber bulunma mülahazasıyla kendimiz gibi olmak, bütün insanlara sinelerimizi açmak ve elimizden geldiği ölçüde çevremizi Allah'a ve O'na imandaki inşiraha uyarmaktır. Zira kalplerin ancak Allah'ı anmak ve O'na uyanmakla itminana ereceğine ve oturaklaşacağına inancımız tamdır. İnanıyoruz ruhların ona yönelmekle ızdıraplardan sıyırılacağına, onunla münasebetleri sayesinde lahuti bir farklılığa ulaşacağına, açlıklarının zahir olup, hafakanlarının dineceğine evet, insan ruhani ve cismani ızdıraplardan ancak onu bulmakla sıyırılır. Sonsuz arzular, ancak onunla elde edilir. Onu bulan her matlubuna nail olur ve her sıkıntıdan kurtulur. Evet, Allah düşüncesi fikre hakim olunca, insan aradığı en önemli şeyi elde etmiş ve daha sonra sahip olacağı mevhibelerin de referansını almış sayılır. Böyle birinde hissiyat, ümit burcu der, ona yönelir. Korku, endişe, rahmet sarmallarıyla taaddüle uğrar. Aynı reca olur. Tevekkül, teslimiyet, engelleri dümdüz, düzlükleri de pürüzsüz hale getirir. Arzu, istek ve emeller, gözleri hep onun kapısında. Uçabildikleri kadar yüksek uçar. Hep, Ruhun sidretül müntihası etrafında döner durur ve ağlarını sürpriz irtibatlara açık tutarlar.